Hadie la Bugün 26 Ağustos 2009 çarşamba El Akidatu's Sifa El Akidesi Seferini, akidesi şehirlerimizin, şehrimizin üçüncü dersi Tevfik Allah'tan. 210 nazımdan şu ana kadar ilk ikiyi şerh ettik, değil mi? İlk iki derste. İlk ders mukaddimeydi zaten. İkinci derste birinci ve ikinci nazımı şerh ettik. Neydi birinci ve ikinci nazım? Kal alı mu al, kal al nazım, Allahu Teala. Elhamdülillahil kadimil baki Muqadderunil acali vel erzaki Hayyun alimun kadirun mevcudu Qamet bihil eşya'u vel vucudu Bunlardı. Bugün inşallah nazımdan şerh edeceğimiz üçüncü ve dördüncü nazım. Ne bunlar? Dellet ala vucudihil havadithu Subhanehu fe huvel hakimul warithu Thumme salatu ve selamu sermeda Alen nebiyyil mustafaken Bu ikisi. Evet ne diyor şimdi e, Nazım Rahimallah? Diyor ki Dellet ala vucudihil havadisu Dellet, delalet etmiştir. Göstermiştir ne? Ala vucudihi Onun varlığını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 Ney? El havadisu, havadisler. Sonradan olan her şey. Subhanahu, o subhandır. Allah subhandır. Fehuve ve o el hakim, hakimdir. El varisu, varistir. Dellet alel vucudihi el havadis, subhanahu fehuvel hakimul varis. Tamam? Tekrar var mı tercüme ihtiyacın? Anladın mı? Nazmın ikinci kısmı ne diyor ki? Summe sonra summe salatu ve selamu sarmada. Sonra es salat ve selam sarmada sarmada ebede demek. Ebeden demek. Sarmadan ebeden demek ha? Ebeden demek. Sarmada ebede. Summe salatu ve selamu sarmada. Sonra salat olsun ve selam olsun ebeden kime? Alen nebiy, nebiyyü, nebiye. El Mustafa, Mustafa yani seçilmiş olan nebiye. Kenzilhuda. Hidayet hazinesi olan, seçilmiş, hidayet hazinesi seçilmiş olan nebiye. Ebeden salat ve selam olsun. Tekrarlıyorum. ve sonra. Yani bu ne yaptı? önce Allah ilk beyten itibaren ne Allah'a hamd etti, senâ etti vesaire değil mi? Sonra dedi ki sünne sonra yani Allah'a senadan sonra değil mi? Varis olan eee vücudiyetine, varlığına bu alemlerin delil olduğu Allah'a işte hamddan sonra, senadan sonra vesaire diyor ki sünne sonra es-salatu salat olsun ve selamu selam olsun sermeden ebediyen kime? Al-ennabiyi, nebiye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 Sem'i veya akli duyu ibarelerini duyduğu zaman her zaman âlimler şunu kasteder. Akliden akıl. Sem'iden ise duyma. Duymadan da nasıl kastederler? Kur'an-Sünnet, tamam mı? Şimdi sem'i olarak demin okuduğumuz ayet. Allah ne buyuruyordu? Em kulikum min şey'in em humul Onlar bir şeysiz mi yaratıldılar yoksa onlar mı yaratıcılar? Em halaku's semawati yoksa onları yeri göyü mü? Yani yoksa onlar yeri göğü mü yarattılar? Bellâ yu'minun onlar bir türlü inanmazlar diyor. Tamam mı Allah?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 Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Fıtratallâhelletî fatarannâsû aleyhâ. Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Yani ne diyor mesela? Allah diyor ki, aqim وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا Resulüm yüzünü ne yap? Hanif olarak dine çevir. Sonra ne diyor Allah? Fıtratallâhelletî fatarannâsû aleyhâ. Allah'ın insanları hangi fıtrat üzerine yaratmışsa ona çevir. Tamam. Hangi fıtrat üzerine yaratmışsa ona çevir.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 Dellet ala vücudi havadisu. Onun varlığına havadisler, var olan oluşumlar delalet etmiştir. Subhanahu o subhandır Şimdi Subhan ne demek? Mesela biz e, secdede falan kullanıyoruz. Subhan Rabbiyalâla rukûde işte Subhan Rabbiyalâzîm. Subhan Sebbha'nın e, ismi mastarıdır. Sebbha'nın nedir? İsmi mastarıdır. Şimdi Sebbha tesbih. Subhan tesbih oradan. Subhan tesbihten gelir. E, tesbih tenzih demektir aslında. Tenzih demektir. Tamam mı? Yani e, Subhan Rabbiyel Ala dediğimizde biz Allah'ı tenzih ederiz. Bak şimdi. Allah'ı tenzih ederiz. Şimdi bunu Türkçe'ye çeviren, çeviren kitaplara baktığımızda diyorlar ki Subhane Rabbiyel Ala yani Yüce Rabbi noksan sıfatlardan tenzih ederiz diye çeviriyorlar.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 kendisinde eksiklik bulunan bir zatla kıyaslamış olduğun için otomatikman Allah'ı ne yapmış olursun? Eksik sıfatla vasıflamış olursun. O yüzden mukarene babından da Allah azze ve celle sübhan'dır. Tamam mı? Ama şey Useymin'in güzel bir lafı var. Bunu söyleyeyim diyor ki mesela kişi genelde secdede işte sübhan rabbiyal a'la dediğinde işte rükuda sübhan azim vesaire bunları kullandığında genelde insanın aklına ne gelir? Allah azze ve celle övmek gelir. Değil mi? İnsan genel olarak budur. Yani bunu her insana söyleyemesin ama genel olarak budur. Kişi tesbih ettiği zaman işte ben Allah'a övmek aklına bu geliyor. Allah'ı övmek. Halbuki İbnü Seym diyor ki çoğu zaman insanın aklına, çoğu insanın aklına Allah'ı tenzih etmek gelmiyor. Çünkü neden? İnsanın zihninde hemen şu var. Bu zikirdir. Zikir de ibadet. Ben ibadet yaptım mı? Allah'a övdüm. Hep insanın aklında bu var. Halbuki zikir ibadet olmakla beraber içerdiği bir mana var. E subhanallaha baktığımızda içerdiği mana nedir? Allah'ı tenzih etmek.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 varisler de elalet etmiştir. Sübhanehu o subhandır. Sonra buraları kadar anlattık. Sonra dedi ki, فهوve, ve o yani Allah el hakimu hakimdir, el varithu varistir. Hakim Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir isimdir. Ve huvel azizul hakim şeklinde ayetler var vesaire. Ve huvel alimul hakim vesaire ayetler var. O zaman Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir tanesi ne? Hakim. Tamam mı? Peki hakim hükümden ehkamdan alınmıştır.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 Söylüyor. Yani oradan kastın ne oldu? Büyük şirk oldu. tamam? Mı? Oradan kastın ne oldu? Büyük zulüm oldu. Çünkü zulüm de iki ay. Büyük zulüm, küçük zulüm. Büyük zulüm, şirk işte. Nebis Asalem'in söylediği gibi. inne şirkele zulmün azin. Şirk büyük bir zulümdür. Tamam mı? Şimdi, şimdi biz neden zulmü anlattık? Yani ne alaka var metinle? Şu alaka var. Alaka var. Şimdi Allah'ın isimlerinden bir tanesi Nazım'ın söylediği gibi hakim değil mi?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 ve öyle demekle yetinmiyor bir cevap daha veriyor Ayşe radıyallahu an. Diyor ki: "Nebis sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu emrederdi. Yani biz bununla emrolunurduk. Namazı terk etmekle emrolunurduk. Şey, namazı kaza etmemekle emrolunurduk. Orucu kaza etmekle emrolunurduk. Yani ne? Biz buna emrolunurduk, teslim olduk. Bu kadar. Yani yok şunda şöyle hikmet var, bunları hiç araştırma ile emrolunmadık biz. Biz bunun emrolunduk, o yüzden yapıyoruz. Yapmamızın sebebi emrolunduğumuzdan."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 Onun varlığına havarisler delalet etmiştir. O subhandır ve o hakimdir ve varistir. Peki varis. Şimdi varis kısaca anlatacağız. Çok şey değil. Şimdi varis de Allah Azze ve Cillinin isimlerinden bir isimdir. Ama ilginçtir. Çoğul sıgasıyla gelmiş. Cem'e sigasıyla gelmiş. Tekil değil. Kur'an'da çoğul sigasıyla gelmiştir Allah'ın varis ismi. Allah Kur'an'da an, Kur buyuruyor ki اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ ma عَلَيْهَ Biz yere ve üzerindekilere varis oluruz diyor Allah Azze ve Cillin.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 Hidayetin hazinesi seçilmiş olan nebiye olsun. Salatü vesselam, tamam Şimdi sanki burada Elfik ne demiş oldu? Ben nazmın en başından beri, yani birinci nazmından nazmından beri şu ana kadar Allah azze ve celle hamdettim, ona övgüde bulundum. Övgüden sonra da şimdi nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını e, gündeme alarak Tamam mı? Nebi sallallahu hakkını gündeme alarak ona salat ve selam ediyorum. Ona övgüde bulunuyorum manasında. Çünkü neden? Allah azze ve Celle'nin hakkından sonra kimin hakkı geliyor? Kendi nefsimizden, ana babamızdan sonra kim? Yani ana babamız da dahil, kendi nefsimiz de dahil. Allah'ın hakkından sonra kimin hakkı geliyor? Nebi sallallahu hakkı. O yüzden müellif, thümme diyor, sonra diyor. Dikkat et lafzına. Thümme salatu ve selamu sarmada. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ev salat ve selam olsun. Tamam mı? Evet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 Allah'ın peygambere salatı ne demek? Onu meleklerin katında övmesi demek. Onu meleklerin indinde onu övmesi. Onu meleklerin indinde övmesi. Yani Allah Azze ve Celle'in meleklerinin indinde peygamberin özelliklerini, özel sıfatlarını zikretmesi. Tamam Mesela Allah evliyaları övmez mi? <gülüyor> Müminler şunlar şunlar der, öyle. Allah dilediğini över. Tamam. Dilediğine yemin eder. Bunlar hep Allah'ın fiili. Tamam? Allah dilediği için bunları yapar hikmetinden dolayı. Şimdi Allah'ın Resulüne salatı onun meleklerinin katında ölmesi yani özel sıfatlarını bildirmesi. Nasıl ki Allah dilemişte Kur'an'da e, müminlerin sıfatlarını bildirmiş, onları övmüş, özelliklerini evliya özelliklerini. İnne men <gülüyor> mu'minun ellezine iza zikira Allahu hajalat kulubuhum. Min o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalp e, iza zikira Allahu Allah anıldığı zaman kalp berür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 bazı alimler diyorlar ki Allah'ın salatı rahmeti demektir. <gülüyor> yani e, diyorlar ki alimler salat rahmet demektir. Tamam? Salat rahmet demektir. Yani Allah'ın salatı Allah'ın rahmeti demektir. Tamam? Ancak diyoruz ki Allahu alem bu görür zayıf. Neden? Çünkü bak Kur'an'da Bakara suresinde bir tane ayet var. Allah diyor ki Uleike alehim salawatun min Rabbihim ve rahme. Onların, üzerinde, onların üzerine Allah'tan bir salat ve rahmet vardır. Bak ne yaptı Allah? Salat da rah rahmeti e, ayırdı. Aslen atıfta asıl olan, aslı konuşuyoruz her zaman değil. Ama asıl olan atıfta nedir? Mugayeledir. Yani manalarının birbirinden ayrı, ayrı olması. Allah burada rahmetle e, salatı birbirinden ayırması, mana olarak ayrı ayrı olduklarına delalettir. Tamam mı? Başka bir yönde de bakabiliriz. Mesela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 bu şekilde hususiyet de caiz değil. Tamam mı? O zaman bir insan tutup dese ki Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme Muhammed'e salat eyle dediğinde. Ne demiş oluyor? Yani Allahumma esni aleyhi fil mele'il a'la demiş olur. Yani Allah'ım onu meleklerinin katında öf. İnna Allahü ve melâiketehu yusallûne alen nebiyâ eyyühellezine amenu, sallu aleyhi ve sellimû teslimâ.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 Kim resulullah bir salat ederse bunların nasların mevcut. Allah da on kere salat eder. Yani kim Resul'e? Allah'ım onu öv dediğin zaman Allah seni de on kere över. Allah Resul'ü övene, Resul'e salat edene Allah'ın Resul'ü övmesini isteyene Allah da on kere onu över. Tamam mı? Manalar budur. Evet. Şimdi nazma dönelim. Nazma dönelim. Ne demiştin Naz Nazım İmam ee, Sifari'nin?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 Bak şimdi bir, şimdi Nebi Soselim'in bunlara ihtiyaç duyması diye bir şey, yani e, Nebi bunlara ihtiyaç duymuyordu, biz neden bunları söyleyelim diye bir şey söz konusu değil. Adam bu çok batıl bir şey. Nebi Soselim'in, Nebi geçmiş ve gelecek günahlara affindiği halde ibadet etmiyor muydu? Ha? Ama şükredeceğim, edeyim, eden bir kul olmayayım mı? Bak, bu bir. İkincisi, lafzıma devam ettiğim zaman anlayacaksın sen. Zaten Nebi Soselim selamete ermemiş mi? Ermiş. Ama bak şimdi.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 O yüzden denilmiştir ki nebi'nin aslı neb en Ennebvetu en ennebvetu. Tamam yani neba yen bu, -bu fiillerinden. Neba yen bu, -bu Eğer nebvet neb dediğimiz zaman bu da neba bunu bu, -bu bunun çekimi. Ne ne oluyor manası? İrtifa demek. Tamam? Yükselme, yüksek olma.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 Bazılar diyor ki hayır o nebe dendir, nebe o, nebe alınmıştır, nebe o ne demek haber demek, nebe hu haber veya nebe bi meanel haber, nebe haber demek. Çünkü neden? Çünkü nebi hem haber verilen kendisinden haber verilen hem de haber veren değil midir? Ha? İşte o yüzden oradan almıştır diyor bazen. Çünkü ne Haber verir ki Allah'ın, Allah'tan haber verir, din'den haber verir vesaire. Aslı da ney? Ee, hemze yani. Anlatabiliyor muyum? Buradaki hemze, şimdi oraya geleceğim. Buradaki hemze çok kullanıldığından dolayı bu nebi kelimesi tamam mı? Ya'ya dönmüştür diyor alimler. Yani satır istimal. Çok kullanıldığından dolayı. Yani aslı, aslı ennebiudur. Ennebiu. Tamam mı? Oradaki ennebiudaki Hemze yaya dönmüştür, sonra idgam olmuştur. Su hilet denir bunu, su hile denir. Idgam olmuştur, sonra ennebi olmuştur. Tamam mı? O zaman birinci görüşe göre, yani buradaki e, enne bu ve o da işte e, yüksek olan, ikincisi de ennebi haber veren. O zaman nebi manasının kökeni dediğimizde iki manadan birisi ya değeri yüksek olan ya da haber veren demek.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 Değil mi? İki, iki ders